Modern sabahlar Modern Sabahlar B-52's Love Shark radyomuzdaydı. Şarkının nakaratında yaptınız kendi kendinize güldüğünüz espriler sizi bağlar sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar başladı radyoların başındakilere günaydın. 20 Mart 2013 çarşamba sabahında beraberiz. Macera dolu bir çarşamba sabahı olacak efendim. Pırıl, pırıl bir gökyüzünün altında yaşanacak ne yaşanacaksa biraz da soğuk soğuk bir gün geçireceğiz ama Baharın uzaklardan da olsa geldiğini hissettiğimiz günlerden beri. İlerleyen dakikalarda günün gazetelerini sayfalarını çevireceğiz ama önce. Radyo Tübrası Sabahlar'dan bir kez daha günaydın efendimize sevgili dinleyiciler. Çete olarak toplandık. Çete değil de gündem değerlendiricileri medes. Çete deyince gasp yapacağız falan gibi oluyor. Ya, yani, ya da ototapersız. Olur abi yani sayılır. Çete deyince yani bir de organize suça falan gidiyorlar. Yani o bilmiyorum. Kendi kendine çete dediğimiz için otomatikman düşer Alınabiliriz. Alınabilir olması tabii doğru. Sonuçta itiraz etmedik biz de yani. yani o adam söyledi ededi, biz de, evet, bir şey söylemedik sanki, falan. Yani, evet yani. Yok efendim e, alakası yok. alakası var saçma sapan yani benzetmelerle de. Demek ki çet, şu ifademizde çete olduğumuzu bilen hmm. tek kişi bu arkadaş. Bu evet. arkadaş demek ki bunun da liderlikler. Sonradan biri bana akıl vermiş de dönmüşüm gibi böyle bir şey oldu. Çok karışık işler. Çok karışık 40 işler. Yılda üç <gülüyor> 40 yılda bir 3 kişi bir araya geliyor. anlatırız derdimiz. 40 yılda bir 3'ümüz programa geliyoruz. Onda da ortalık <gülüyor> karışıyor ya. Vallahi billahi ya. Resmen yani. Sonra bizim ayrı ayrı program yapmamız da zaten bu şekilde açıklanacak. Çete, belli değil, çete olduklarından dolayı. Kim bilir nerede diğerleri. Yani demek ki onlar da suçlarını ifa etmekle meşguller. Bilmiyorum dün ne suç işlediğinizde gebeyim. Suçumu ifa ettim kabul buyurun efendim. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Nereden başlayalım? Nasıl yapalım? Vallahi esprili bir yerden girin. Çok zor olacak o zaman. Ben biliyorum. Yani... Biraz şöyle gazetelere bir baktım da kahvemden bir fırt almamla bugünün konuşulacak konularını görmem arasında 2-3 saniye var. Vallahi 2-3 gördün mü yoksa göremediğin için mi 2-3 saniye? Ben gördüm konuşacağım konulardan bir tanesi. Şu Hem de, şey mi? CHP'den AKP'ye geçen hayır. adam o mu? Hayır hayır. Ya, hangisi? Başka hiç kimsenin konuşmayacağı bir konuyu uzun uzun konuşacağımızı ve hiçbir yere bağlanmayacağını da az çok kestiriyorum. Bakalım ya kim Allah. patlatacak? Ne 964 yıl sonra gelen ilk kucaklaşma mı? Hayır o, o da. de vardır onu <gülüyor> Papa Stavros çıkarmamış o mu? Hayır. Ha o da değil Allah Allah. Allah, Allah. E, patlar bakalım. Birazdan ha, patlar sevgilimli. Birazdan patlar. Ha şey mi Bengü ile Akın Altan ayrılmış o mu? Kim o? Bengü şarkıcı ya, Bengü şarkıcı var Bengü. Ha, Şarkıcı Bengü ayrılmış. Ege gibi. Şarkıcı Ege gibi. Şarkıcı Bengü. Onunla Akın Ahtan'a <gülüyor> ayrılmış. Şarkıcı Ege çünkü şey var. Şey mi tam güne 55 lira şey yasada. O mu? 55 lira mı? Ya siz içiniz rahat olsun. Ben buraya yazıyorum zaten. Hemen şeyimi kaldıracağım. Peki ya. Ben evet. buldum buldum. Ne ben abi biliyorum. söylesene. Akil Adamlar Komisyonu. <gülüyor> hayır. O da değil. Ama o ne ya onu söyle. Ben konu başlığını da yazıyorum buraya. Hayır onu söylesene Fahir Akil Adamlar Komisyonu ne? Başbakan Erdoğan'ınız çözüm süreci için Akil Adamlar Komisyonu kurulsun önerisi var. Herkes şimdi diyor Akil Adamlar Komisyonu. Nereden bulacağız? bulacağız? Akil Adam diye. Öyle bir şey var. Aa, yok o değil mi? O da değil. o da değil. Allah Allah. Hayda Ege vallahi ya var siz ya. siz rahat olun. Stres ettim Zaten beni. Zaten önümüze gelecek mi o diyorsun? Önünüze gelecek canım o kaçmaz yani ilerleyen dakikalar yeter ki okuma alışkanlığımız olsun duz şey mi ha Türkiye'ye gelen ünlüler mi <gülüyor> kaldırıyoruz tabelamızı. <gülüyor> ne, neymiş? <gülüyor> Ülkemize gelen ünlüler başladı ha? diye ben buraya tabela hazırladım. Tamam ya abicim. ikinci sayfada olduğu için bir hep <gülüyor> Yok başka birincisi. yerlere bakıyoruz yani. O da ünlünün kalitesine göre mi ya? Dastinop'un gelse birinci sayfa mı oluyor? Çamur banyosuna girse mesela birinci sayfadan verilir. Ama Orlanda sadece gelse... Orlanda Bulun iki... anca ikinci sayfadan giriyor? Orlando hmm. Bulun sadece tek gelse ikiye giremez. Orlanda Bulun'la e... hanımefendi geldiği için. Evet. Hanımefendi kim? Miranda. Miranda. Ker, eşi evet. var ya Mirandaker geldiği için. Melek olan, o geldiği için eşinden dolayı zaten pasaportunda öyle yazıyor, Tabii. manken eşi diye yazıyor. Ben de feminin nasıl demiş. sende sanatçı eşi yazıyor. Manken Miranda'nın kocası. <gülüyor> kocası. Ama yüzüklerin efendisinde de oynanmıştı diye yazıyormuş pasaportunda uzun uzun. Ne için geldiler reklam için falan? Pasaportunda o fotoğrafını koymuştu yapılabilir mi? Onlar da bunu. Onları koyabiliyor muyuz ya? Çünkü bir ara adamı tipi Oyuncular öyle yani Oyuncular olarak sizler mi? Ya hayır estağfurullah yani koyabiliyor muyuz dediğim bir dönem böyle bir şey yaptık onu koyabiliyor muyuz? Aslında bir taraftan bakınca da yani son altı ay içinde. Kendi çektirdiği fotoğraftan çok o tip fotoğraflar ama Galiba var. son altı ay içinde diye yazıyor ya. Olur mu ya? Ama pasaport on yıllık oluyor ya. Ha doğru. Yani pasaport. son altı ay içinde çektirmiş olabilirsin ama tam yüzüklerin efendisi dön esnasında döneminde çekeyim. çektirdim ben bunu efendim diyerek acık kesemiyorum efendim. Açıklarsan... Yani sakalları kesemiyorum. Go Doğru olarak bile koyarsın yani? Doğru. Rahat. Bu arada pasaporta sakallı öyle uzun saçlı şeyli koyabiliyorsun değil mi? Benim sakallı. Benim pasaporttaki saçımı görseniz. Yani bu, bu tip şeyleri alıyorum yüz ülkemize de. Çek bir saçım var benim orada. Allah Allah. Coşmuş bir saçlar ya böyle bir kafam yanıyor annenin şey gibi düşün altyapısı hazırlanmış. Sadece birisinin peşaleyle bir şey, tutuşturması bir lazım. Bir şey soracağım Ege. Sen kafana bugün jöle mi sürdün? Bir espri peşinde koşuyorum. Önceki e günlerden. Ben de onu fark ettim. Ben sabah Işıl ışıl adamın kafayı tepeden spot mu vuruyor yoksa sağlıktan mı? Bu, bu şeye, şeye benzemiş jöleyle biliyor musun? Sabah Ali'nin ilk dedi. Baba sen dün berbere gidecektin. Gittim dedim? yok kızım gitmedim. Bir şeyler olmuş ya sana falan diye. Yazık çocuğu jöle nedir bilmediğin lan. Bu şeydeki e, hoca var ya, Glee'deki hoca, ha yelekli, yelekli e, İspanyolca hocası ama aynı zamanda çok iyi dans ederim, şarkı söylerim diye gezen hoca Kıvrak adam. E, neydi adamın adı mıydı ya? Mister Stu muydu? Elvis. Ben bilemeyeceğim O, o işte. O, Allah, aynı o gibi aynı Sabah dans edeceğim zannettim ben yani senin. Ben zaten göreceğim. biraz oynadım. Ben, ben radyoya geldiğim esnada oynuyordu. Hard to oynuyordum. Aa çok güzel. Hem de hem dans edip hem de kahve koyma falan şeyi yapıyordum. En çok kliplerde özendiğimiz şey. Yani işini dans ederek yapan adam. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Neyse ülkemize gelen ünlüleri o zaman şey yapalım... Bir... Ee, konuşalım. Ee, Miranda hanım geliyor. Ee, Reklamda mı oynayacaklar yine? Yok, Miranda hanım şeye geliyor. Defileye geliyor. İç çamaşırı defilesine. E, Orlando bölüm neden gelmiş? Orlandı o da ben de bakarak olayım demiş ya. Seslendirme yapacak. Yok ya. Aa, bir... oldu o diye yalnız biraz daha onu şey yapmak lazım. <gülüyor> Yine içim şey oldu. Ee, Haziranda ilk kez Türkiye'ye gelecek. Antalya'da defileye çıkacak. Ama tabii içe çamaşırı defilesi olunca adam herhalde biraz şey oldu. Buna bakarlar diye Ya geldi. Buna bakarlar falan. Ne, neye, bakıyorsunuz? neye bakıyorsunuz? Çamaşıra bakın. Kadına bakmayın. Çamaşıra bakın diye öyle bir uyarma maksadıyla geliyor. İlk kez gelecekler. Antalya'da Haziranda. Hmm, ne kadar güzel. Öyle mi? Daha gelmedi mi? Yok canım. Haziranda gelecekler. Daha nereye gelecekler? Ne oldu? Biletlerini mi almışlardın? Ne oldu ya? Hı. Nasıl anlaşıldı bu? Çok bileti alır almaz da gazetecilerin önüne mi düşüyor bu böyle şey? Öyle Miran'da Türkiye'ye çok ucuz bilet buldum. Ne kadar demiş? İki kişi gidiş dönüş 200 euro'da. 200 liraya bulmuşlar. Bence yani. yine bir ayarlar bir reklam reklam Ondan bu kadar önce çıkıyor ya. Bir, gelsin bir sürü şey var. zaten gider 5 mesrat'ın gelir yani. Şey demeye çalıştı herhalde. Çok güzel başarılıymış yani. Kimse onun menajere. Sen gideceğini duyur oradan birisin zaten. Yolun masrafı da olmayacak abi diye kapar onu. <gülüyor> çok güzel. Çok güzel. Konuşması da böyleyse yani Benim hiç reklamda tartışma yok. Az çok tahmin ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en <bir> krumuz. <reklamlık> <gülüyor> bir tane daha ünlü geliyor ama sadece onlar gelmiyor. Hadi ya. Tabi bir tane daha geliyor. Almanya eski başbakanı ev aldı biliyorsunuz. Gerhard Schroeder bana. Gerhard Schröder 1998 lira, 2005 yılları arasında. O sene şeye mi girmiş? Kooperatüme girmiş anca teslim anca etmişler. Bodrum Gümüşlük'te 300 bin euroya villa aldı. Ee, kurrağı çekimi mi varmış? Evet kurrağı 54'ler sitesinde bakalım hangi daireyi çekecek? <gülüyor> Schroeder'in villa aldığı sitede İsviçre'nin ve Alman 40 aile daha yaşıyor. Onlar Eski tabii. başbakanlar Eski başbakan. birleşmiş... Ve bir e, kooperatif mi yaptırmışlar? Kooperatif yapmışlar Bodrum'da, Gümüşlük'te. Çok mutluyuz demişler. Çok güzel. Akşamları balığımızı yeriz. Gerhard Şuröden'in şansı iyidir ama hemen çeker şey cephesini. Valla evet. Ne cephesini çeker? Şerefi'yi şerefi. şerefi ödeyecekmiş <gülüyor> efendim. Şerefi'yi ödeyecekmiş. Çektikten sonra mı? Tabii. Yani çekerse. <gülüyor> o da bir risk... He. Riggs demiş Riggs yani. ama yani sonuçta o, o da bir şans. Kimisini işte böyle oluyor kimisi. Ama ya o kadar para verip de yani böyle kıyıda köşede çekmek de biraz şey değil mi? Hepsini ona oraya bakarak yapın. Hepsini denize bakarak yapın. Morgan Freeman öldü mü? Morgan Freeman ölür mü ya? Ölmedi Saçmalama ya, ya. Niye mı? ölsün ya? Niye benim kafamda olan net S ölmüş gibi kaldım. yerleşmiş? O filmlerde son dönemde biraz hep, hep ölüyor, ölüyor da o yüzden ya. Ölmedi. Daha Kofi Andan'ı oynamadı ya Morgan Freeman dur. Kofi Andan'ı oynayacak ondan sonra misyonunu tamamlayacak. Var. Peki niye benim kafamda bu kadar net yerleşmiş? Biz hiç yayınla konuşmadık mı Morgan Freeman'ın öldüğü? Sen diye? site deyince mi aklına geldi Morgan Freeman? Yok ben geçen gün televizyonda gördüm. Ülkemize gelen ünlüler konuşurken o adam gelse herhalde çok korktu. Nasıl geliyor ya ölmüş adam ülkemize falan diye düşünür. Dün televizyonda gördüm ben herhalde band program falan <gülüyor> dedik. Gülge ile beraber. O kadar inandınız yani. O kadar yani inanmıştık. Allah Allah. Sonra da konuşmaya şey diye başladılar. Hep senin hakkında öldü diye haberler çıkıyor falan diye... ...sohbet başladı. Biraz yaşı var tabii şimdi. Acaba dedim biz bir ara konuştuk... ...yani Türkiye'deki gazeteler öldü diye haberi geldi... Hmm. ...ondan sonra... ...devamını getirmediler... ...ülkemiz için öldü. Bizim için artık Bizim için öldü. bitti Nasıl? tabii tabii. Nasıl Gerard diyor Fransızlar için öldü? Morgan Freeman da bizim Peki, için. Peki onunla aynı kulvarda olan bir adam var mı başka ölen? Ölmüş gibi olan mı? Öldü. Yok tamamen öyle. Kibi falan benzeyen mi? Ha. Allah Allah. Karıştıracağım. Karıştıracağım. Ha şey öldü. Kim Bak öldü işte ya? Bak işte buldu. Cehennem silahındaki adam öldü. Roger Glover müydü o adam? O öldü mü? Birden alıştırarak. Deni, Deni Glover ya. Deni Glover. Deni Glover öldü mü Oktay? Deni Sen Glover... onu alıştırmayacak mıydın ya? Ya saçma onu, onu, Glover ölmedi. O, o konuda Fahir'e alıştırma bendeydi değil mi ya alıştırmadım onun fırsatı olmadı. <gülüyor> Danny Glover ölmedi o geldi hatta ülkemize geldi Danny Glover geldi. Ya işte dağ gibi adam demek istiyor yani. <gülüyor> yani nasıl geldik de <gülüyor> Kimse daha gelmişti. dün gibi ya yeni geldi diye. Danny şey Glover yaptım. öldü mü? Sizin ya birinden biri öldü galiba ya. Programı Birileri bak felaket <gülüyor> tellalı modern sabahlara döndü. Ya bir de ölen birini arıyoruz onu herkesin, fark ediyor musunuz bilmiyorum yani. Herkesin yaşıyor olması imkansız geliyor bana. O da mantıklı abi. Adamın söylediği de mantıklı. Oktay ne yazdın? Danny Glover öldü mü diye mi yazdın portatif bilgisayarı? Evet abi, şu anda bakıyorum. Danny Glover Sibelcan'ın şarkısı çıktı <gülüyor> yine. 2012 filminde bir filmde oynuyormuş ya 2012'de. 2012... E Şeyde oynadı işte ya, de New York'ta Beş Minare. <gülüyor> Okuduğunu 3. cümlesinde ifade etmeyi başarılı New York'ta Oktay. Beş Minare'de oynadı Onda mi? da oynamıştı. Ondan dolayı mı gelmişti ülkemize? Herhalde ondan geldi. Yok o zaman o da ölmedi. O ölmedi. Abi Arkadaş öldü, kim öldüse çıksın ortaya ben öldüm diye çıksın ya. Hayır bir de bunu nasıl soracağız dinleyicilerimiz? Ben yazıyorum. Ege Kayaca'nın zihin dünyasına hakim olan dinleyicilerimiz hangi ölen oyuncuyu e, kimle karıştırdığını... Kimle düşün, karıştırmış Morgan olabilir. Morgan Freeman'la karıştırdığını e, düşünebilir falan. Daha sonra da yani. Danny Glover'la karıştırdığı ortaya çıktı. Deli Glover da fayda etmedi. Günaydın efendim. Günaydınlar. Ben bundan önceki konu için arıyorum. Orlando ne Orlando buluşumu Türkiye'de. Türkiye'ye geldi mi? Hani Haziran'da gelecekti. Yok sekiz saat önce efendim. Hadi <gülüyor> boyunuz <gülüyor> efendim. Hadi gözümüz aydın. Sever misiniz Orlando bulunu? Yok Orlando bulumun e, yani çok ayrılanı değilim de e, bu haberde yanlışlık olmasın diye aradım. Çok teşekkürler. Bir dondurma abi. firması için gelmiş. <gülüyor> Ama karısı e, Azerbaycan gelsin ki bir anda ha ka, Evet efendim. Adam yekten gel. Evet. yok. Ha, anladım Hiç. tamam tamam tamam. Şim, şimdi anlaşıldı. <gülüyor> Dün geldi yani İstanbul'a tamam Evet evet dün gelmiş. Bir Siz havaalanında ekleminden... karşılaşmış gibi konuşuyorsunuz efendim. <gülüyor> Pankartı bekleyenmiş gibi konuşuyorum farkındayım ama. Çünkü <gülüyor> <de> saat de <gülüyor> verince 8 saat falan gelince iyice netleşti kafamda. Yok onu, onu teyit için e, az önce internetten bakınca orada 8 saat önce Öyle miyordu 8 saat önce geldi <gülüyor> efendim kafamda. Çok, evet. çok güzel bir site aklıma geldi ya. Ben buldum <gülüyor> teyit.com Teyit.com <gülüyor> Liseyi şey tevin etmek için giriyorsun oraya. Çok ol efendim görüşmek Çok üzere. Çok teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın. Sağolun. Öleni mi buldu nokta Valla 4 Eylül 2012'de ölmüş. Kim? Hı. Yakın zamanda. Yani büyük ihtimalle onunla karıştırıyorsun. O benim kafamda kaldı. Nasıl bununla karıştırıyorsun onu da bilmiyorum ama yani bu olayları nasıl kim? nelerle karıştırıyorsun? Başka kim bilir nelerle karıştırıyor kim ya bu olayı. ya? Michael Clark Duncan. Ah buyur. Kim ya? Yeşil yoldaki dev var ya. Aa, aa tamam. O tabii. Yalnız Google'dan beni yakalayıp götürecekler diye korkuyorum ha. Ne yazarsam. Böyle şey tamam. yazılır mı çubuğumuza diye. <gülüyor> diye Onu yazıyorsun? kontrol eden biri var mı? Var tabii. Abi o zaman bugün ben gidiyorum. Çünkü yani benim. Saçma sapan şeyler yazdım. 55 kere düzeltti beni. Bunu mu diyorsunuz? Bunu mu diyorsunuz? diye yani Ama... ne demek istiyorsunuz diye uyarı çıkmış Google'da hiç çıkmayan şey. Aa, adam öldü ya. Dağ gibi adam ya. Sen o da o... maşallah baba yiğit bir adamdı ya. Evet. O da olmuyor. Bir de, de çok iyi de bir Twitter'da okudum mı? ya. Ne? Twitter'da okumuş olabilirim. Neyi? Ne? Yani işte bu e, adam hakkında öldü haberi çıktığı zaman hmm. birileri Rip Morgan Freeman yazmıştır. Benim kafama yazılmıştır o. Rip'ten dolayı diyorsun. Hı -hı. Rip. Rip. Büyük yazmasa anladım. çünkü aklında kalmaz Egen'in. Re ben, yazmadan. Bunu, ben bundaki hafaza kimse de yok. Bir yani... de Whitney Houston var onunla karıştırmış olamazsın değil mi? Yok. yok karışmaz onunla. Sen ten renginden mi gidiyorsun Oktay? Evet. Irkçı, irkçı, irkçı faşizman. Vallahi ırkçı çıktı Oktay Demirci. Adam resmen ırkçı çıktı Rıza Baba. Siria Crystal gittim Bitmiş. Tamam onu biliyoruz. Bak hemen düzeltiyor. <gülüyor> <Ürtüyor>. Hayır yabancıyı <gülüyor> sayıyorum. Ha o zaman da yine yine bu sefer yine şey yani, yabancılar. yabancılar yabancıları sayıyorum. Yabancılar öldü e, e ne kimle karıştırılmış olabilirsin? Şöyle 2012'de bakıyorum. ölenler diye mi yazdın? Yok karıştırmadım ortaya çıktı işte ben e, şeyden Twitter'dan büyük ihtimalle. Kafamda öyle kaldı. O zaman hepsine uzun ömürler diliyoruz tüm yaşayan Tabii sanatçılarımıza tüm uzun tüm ömürler sanatçılarımızın diliyoruz sanatçılarımızın da sevdiklerine kolaylıklar diliyoruz. Kabul bu 2012'de efendim. de ölenleri bir bir iki kişisine şey daha, daha anmış olduk. <gülüyor> Onların gıyabında hepsini anmış olalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. İyi kalp insanlar günaydın efendim sevektes de modern sabahlar devam ediyor radyonuzda. Buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor bakalım. Uh-huh. Mm -hmm. Oktay bir kitlendi. Hop kontrol. Buyurun ben sizden böyle bir şöyle bir şey var demenizi bekliyorum Fahir Bey. Bol bol yersen yorgunluk falan kalmaz. Ha işte bunu ha. bekliyordum. Böyle yani böyle ortadan hafif böyle ısındırma haberleriyle havaların Bir şeyi ısın... bol bol yersek mi? Her şeyi bol bol yersek. Yani. Her şeyi bol bol yersek Egeciğim çok güzel söyledin. Her şeyi bol bol Bir evet. şey söylemeyeceğim pek çok şey söyleyeceğim. Bol bol erik değil de bol... ne, ne yemek geliyorsa bol bol... bir kaşık daha koyun efendim. Bol bol, bol, bol, bol erik, yemek bol bol kiraz bol bol çünkü şimdi Hı. havaların ısı Havaların ısınmaya başlamasıyla beraber... Kiraz Hayır, çıktı canım. kilosu 500 liradan. Kabul buyurunuz efendim. Ee, havaların ısınmaya başlamasıyla beraber pek çok kişi bahar yorgunlu yorgunluğundan ney nedir? E Muzdarip. Muzdarip, Muzdarip. Aa, doğru cevap çok güzel oktay. Mustakil diyecektim saçma ee, şey. Uykusuzluk, bitkinlik, baş ağrısı, eklem ağrıları ve bunlarla birlikte gelen sürekli evde oturup ne isteği... E ne isteği cümle düşük olduğu için daha hiçbir şey gelmiyor aklıma. Evde oturup ne isteği olabilir? Durma i̇ntikam, isteği İntikam, i̇ntikam isteği değil, değil, Durma intikam isteği değil, değil değil Biraz Biraz rahat bırak Evde. Düşüncelerini rahat bırak Evde oturup ne istersin evde oturunca ne istersin? İntikam almak. İntikam. Pide mi? Pide, pide mi pide, pide söylemek. Pide söylemek gibi bir şey yaklaşık. Sos mu? Cipsi yerken sos istemek mi? O var. <gülüyor> şey dip sos mu? Dip, dip sos. Dip sos. Evde hocam. oturup dip sos isteği. E, olmuyor çünkü dip... bu kurşun döktürme mi? Ben bayağı serbest düşündüm. <gülüyor> yani şu anda fikirler havada uçuşuyor. Oktay bir tane de sen uçur da söyleyeyim bari. Evde oturup e, gezme isteği olmuyor. Olmuyor. Evde oturup ne isteyebiliriz? isteği, değil mi? Uzmanlar bahar yorgunluğundan kurtulmak için mutlaka taze meyve sebze tüketin diyor. Her ne kadar bizim hocamız istemese de Bayan ee, Karatay Hanım. Karatay Hanım Ondan sonra her gün mutlaka taze sebze meyve. Ama nasıl böyle hayvan gibi abanın diyorlar. Yani böyle efendime söyleyeyim taze meyve. Karata Hanım da diyor ki bir kova mandalina ile oturmayın televizyon karşısına. Evet bir kova oturun bir tane yiyeceksen. Ama dikkat edersen bunlar yaz meyvesi. Yalnız Amerika'da öyleymiş bir kova mandalina ile oturuyormuş insanlar ondan sonra. Filmlerde ben görüyordum ya. Kocaman yani. kova patates şeyi. gibi. Dolaptan çıkarıyorlar bir kova mandalina Televizyon karşısına geçiyorlar. Ha, Ama bu, o da bu, çerez bu, bu, bu, bu. gibi be. mübarek yapacak bir şey yok. ...hele kolay soyulan mandalina evet, çok tehlikeli tamam. dostlar düşman mısın? Sen zor soyulan biraz daha böyle şey yapıyorsun Kabuğu ama bu yapışık olandan basını. Tabi evet, evet böyle yani, bir iki suyu al. Bir tane yiyorsun zaten. Sinirleniyorsun ama onun orta vadede sana faydası var. Bak, o bak, bir de kokulu olandan uzak duracaksın. Kokulu mandalina o, mı portakal mı? Kokulu King mandalina dedikleri. King mi? King. O King'den uzak duracaksın çünkü ne yapıyor? Her tarafı kokutuyor. Evi kokutuyor, şey elini kokutuyor, Doğru. üstünü başını kokutuyor. Elin sarı sarı oluyor. Neler Neyse neler? Neyse geçti o melanet meyvenin meyveleri. Günleri meyvesine. geçti. Artık bol bol kırmızı meyveleri efendime söyleyeyim tüketeceksiniz. Erikleri tüketeceksiniz. Biraz paracıklarınızı kıyacaksınız. Sabah uyandığınızda da öyle saatlerinde de özellikle bu iki saat diliminde mutlaka ve mutlaka uzmanımız söylüyor hareketli müzikler. Efendim siz mesela <gülüyor> Lana Del Rey dinleyeceksiniz. Hayır Lana Del Rey dinleyeceksiniz ama o saatlerde dinlemeyeceksiniz. Yine kinkli bir şey söyledin. Kinkli bir sanatçımız dedin yani. Başka yani. örnek var Farid. Sürekli şeyden örnek veriyorsun. Krallan krallı kraliçeden bilmem ne Resmen örnek. kraldan çok kralcı, <gülüyor> kralcı oldum. Resmen arada. ya. Adım çıktı resmen ya. Yani sanki... hareketli müzik diyen diyetisyen mi var ya var var Oktay onu da diyen var maalesef efendim var bunlara dikkat ettiğiniz zaman yorgunluk morgunluk hiçbir şey kalmıyor efendim kabul buyurunuz 13 Avrupa ülkesinde bir 700... Bir de çok özür dilerim de bu konuyu tekrar açacağım. Hepimizin zımba gibi olma zorunluluğu mu var ya? Yani insanoğlu olarak ha böyle fişek gibi mi olacağız? Evet. Ne abi iyi abi Bahar, iyi izah, bahar izah. geldiğinde bir takılalım ya. Hep birlikte yani ülke olarak bir şey açıklansın. Mesela başbakanlık nezdinde bir açıklama olarak. Ülke olabilir. olarak mala bağladık gibi yani mi? Yani şey gibi bahar geldi e tabi ülke olarak da artık biraz yatışa geçiyoruz falan diye. Her zaman zımba gibi yok meyve yiyeceğiz gene kaplan olacağız yok. Ya zımba... biraz... Zım. Bir ay, bir hadi bir ay değil iki hafta sürer. Bir bezginlik. Ülkece şey, böyle bir şey ilan edilir. Bak nasıl. Ne kadar güzel olur. Ağustos ayı komple arızalardan kurtarmak için tatil ediyorlar bugün bir. Akdeniz ülkesine gitseniz Ağustos ayında işinizi göremezsiniz. Göremezsin. O, o derece. Ama ne yapacaksın? Sen de bahar ayında, Nisan ayının başına kadar ya da başından itibaren ilk iki haftasında varsınlar bahar, bahar dönemine olacak girdi diye. Dönüşümlü olacak? Değil. Nasıl dönüşümlü? Yani zımba, zımba olma şeyi görevi dönüşümlü olarak insanların orada tatil de yapılmayacak. Sadece o dönem işlerin biraz yavaş ilerleyeceğini ülke olarak diyecek. kabul edeceğiz. Gene işine gireceksin gene şey ama biraz yaya yaya. Kimse ya ya ya itiraz ya, ya ya ya ya buraları, buraları dolaşıyorum yapayalnız ya geceleri. Ya. Oh Sevgili çelikte 35 bin yıl sonra bir kez daha anılmış oldu. Bugün sabahtan beri Tertefen'de de bayağı çalıyorlar. Üçüncü şarkı, aklıma gelen üçüncü şarkı üçüncüsünü sesli söyleyebilirim. Hep içime attım diye. Atma Oktay, atma. Yani özellikle bu dönemde atma. Valla hele bol bol kiraz falan filan deyince böyle bir demin. Ne şarkılar patladı içimde büyük ustanın büyük şarkılar. Ustanın, şarkılar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o neyse düşünmeyin düşünmeyin geçecek. 13 Avrupa ülkesinde 700 tüketiciyle gerçekleştirip yine bize sorulmayan araştırmaya göre zayıf araştırmalar. <gülüyor> <gülüyor> 700 <gülüyor> kişiye sorduk ya 700 kişi. Üstelik 13 ülkede ya bir ülkede değil yani kaç kişi oluyor ki ülke başına? Valla ülke başına bana göre o kaba bir hesapla 50 50 60 50 50 küsur 55 tüketicilerin ...internet ve televizyondan çok nokta noktalarda yayınlanan reklamlara güvendiği sosyal sonucu... Sosyal medya mı Oktay? Sosyal medya mı? Bir daha okuyasın dersen oradan. <gülüyor> Yanlış cevabı içinde şey yapıyor. Hayır tekrar okuyorum. Evet. Tüketicilerin internet. <gülüyor> sosyal medya ama internetle ne alakası var? Biri sosyal medya biri internet. Bekliyoruz burada boşluk. Yalnız bizim boşluk geçen hafta bir şeyi ama... kaçırdık ya... İnternet ülkemize geliyor ya, mer internetin merkezi ülkemize geliyor. Onun bir coşkusunu yaşayamadık. Tamam haber Evet İstanbul'a geliyor değil mi? İstanbul'a geliyor, ülkemize geliyor internetin ya, merkezi. İnternetin merkezi dediğimiz muammer internet diye bir adam mı geliyor yoksa? Yok yok merkez geliyor. İnternet diye şu şeyi açacaklar, genel merkezimiz İstanbul. İnternet diye kapısında Nasıl yazacak. biraz girdik diye böyle orayı mı arayacağız? Ben biraz girdim. İnternette yaşadığın her sorun için orayı arayabilirsin. Bizim bağlantımız kesik ya. Evde internet yok şu an. Dünya internet merkezi mi? Ne? Orta Doğu internet merkezi mi yoksa... Dü dünya, internet dünya, dünya merkezi. Dünyanın, dünyanın. Dünyanın. Dünyanın Aa, dünya internet merkezi geliyor. Neresiydi diğer yer? diğer metre yer, ileride Singapur internet mı? var girelim diye. Amerika mıydı? Singapur muydu öyle Singapur, bir yerde. Bir, bir yer Singapur, diğeri... Galiba İstanbul. E peki o zaman biz yarın öbür gün bütün dünyanın sitelerini mi yasaklayacağız? Mesela Mixcloud. Evet. Buradan kapatacağız. Ama Mixcloud da hak etti yani hak etti, hak etti, şarkı, hak etti. şarkı şarkı ses dosyası. Terbiye size. Görsünler bakalım nasıl oluyormuş şimdi. İyi hayırlı olsun. Nerede şey gazetelerde yayınlanan reklamlar etkili ya oluyor. Yani şey... hala dergi ve gazetelerde yayınlanan reklamlar daha, daha çok güveniliyor. dergi ve gazete yayıncılarının yaptığı bir araştırma. Bir izleyerekten vermiyorsunuz ama hala çok etkili. Finlandiya'da araştırdı. Finlandiya merkezli bir kuruluş. Bu Yapışma arada interneti araştı. de şey yapacaklarmış, kontrolü yapacaklarmış. Jetonlu diye duydum ben de. Hayır canım, mesela evine internet alıyorsun ya. Hı hı. Mesela gideceksin 100 liralık internet alacaksın. 100 liralık internet bağlat. Bağlatacaksın, yani. o bitince mesela şey öyle bir çok, Biraz bana borç verebilir misin? Zira <gülüyor> evde de internet bitti. <gülüyor> <gülüyor> Sayaç mı koyacaklar apartman? Sayaç ya bildiğin. asansörün altına? Ama mesela çok bittiğinde de tekrar mesela kartını okutup mesela bir 5 liralık internet daha şey yapabiliyorsun. Mesela akşam film indireceksin gireceksin oraya bakacaksın kaç kontör kalmış bununla film indirilmez İndirma. birkaç megabayt gene bir şey alın. Bir şey ona göre durumuna göre davranacaksın. İnternete sordum. Bakalım çök, bugün çökmezse internet Ne zaman, çökme? zaman çökmez Çok İnternetin kaynağı merkezi nerede diye şeyler var Yazılar var İnternete sordum söylemediler, söylemediler. Ne mutlu sana Her gelen şarkıyı söyleyebiliyorsunuz sesle Mesela şöyle demiş birisi e, Yani mesela ee, bir nasıl, nasıl? fiş olsa. Ha, fiş tipi. Öyle bir fiş ya da bir merkez olsa. Hı hı. Onu kapatsan ya da çeksen. Dünyadaki bütün internet gitse. Gitse. Gibi bir durum olsa. O fiş nerede diye sormuş. İnternetin fişi nereye takıldı mı? Fiş nerede, hangi ülkede, neresinde, nasıl bir yerde demiş. Cevap, Biliniyor mu şu anda o? Şu anda... Oktay demir e, portatı bilgisayarında araştırmaları Bir sürü reklam olup da arada böyle yazıları bulduğun forumlar siteleri var ya, hı hı. forum siteleri. Onlardan şu anda okum, okumaya, okumaya çalışıyorum ama... Şey yarısında şey geçiyor, paylaşım için teşekkürler, Ay. keyifli dostluğum falan <gülüyor> evet. var. Bir o de öyle. önceki soruları falan da alıyorlar ya. ama yani ufak tefek bir şeyleri yakalıyorum. Mesela yakaladığım bir şey, o kadar yükü kaldıracak bir merkezi olduğunu sanmıyorum <gülüyor> <dedim>. <gülüyor> Sanmıyorum yapılan yorumlar kadar güzel de yok dünyada. Öyle bir merkez yok arkadaşım demiş mesela bir tanesi. Bu küfürleşmeden herhalde iki, iki mesaj önceki <gülüyor> ifade. Biraz sonra görürüz dur bakayım. Ona, yani yok anladığım kadarıyla. Ankara'da ya biz niye bugüne demiş. kadar hiç forum köşesi yapmadık? Durum <gülüyor> forum yap, yorum yapalım yapacağız. isterseniz. Yapalım mı? Ya forum köşesinde evet bu, bunu ayrıca yapmamız lazım. Çalan telefonlardan da özür dileriz sonunda yetişemeyeceğim. Hadi bakalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar modern sabahlara devam buyursunlar efendim. Türkiye'nin alışveriş haritası çıkarıldı ilk kez. E, harita otomuza yepyeni bir harita geliyor. Çok mutluyuz. E, bölgelere göre. E, i̇nsanımıza desen, göre. insanımıza göre bölgelere göre. Kısacası gece. yaşama göre. Yaşama dair. Evet Egeciğim yaşama dair. tam Çok güzel ağzımdan aldım. <Gülüyor> yaşama dair. <gülüyor> yaşama dair her ne varsa. Sen dedin mi yaşama dair? <gülüyor> Yok da demeye getirdi ya ben onu anladım yani. Başka ne çıkaracaktım ki o laflardan? Bu arada Çelik Ankara'ya geliyormuş 24 Ocak. Perşem bakşam. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> Valla ben... İlk i̇ki ay önce kaçırdık yani. Ben tek, <gülüyor> tek bir şarkısını çok dinlemek istiyorum. Uzun süredir dinleyemiyorum ya. Hangisi? Cici Kız. Ah Cici Kız. Cici Söylemek nebecilik. mi istiyorsun dinlemek mi <gülüyor> Fahir? Onu baştan bir netleştireyim de. Çünkü şimdi söylüyorsun biraz sonra din, dinleyeceksin. Çok Falan. güzel şarkı. Cicili bicili <gülüyor> giyinince <gülüyor> sen kendini de... bir şey Zeynep. mi sandın? Zeynep Hanım'la beraber üçünüz gidin konsere. <gülüyor> Olur valla. Keşke yine... yani gitseymişsin. Keşke gitseymişsin. Yani bir daha olursa lütfen haberdar etsinler. Lütfen önceden. Bir iki an... ay önceden haber versinler. <gülüyor> Şimdi Türkiye'nin e, öncelikle e, bir kere alışveriş konusunda e, burçlara göre de bir e, şampiyonlar belli, belirlendi. Türkiye akrep benim bildim. <gülüyor> evet çünkü <gülüyor> 29 Ekim değil mi? Dedi Türkiye? Evet. evet. Oktay Bey 3 numarada aslan Bey var. <gülüyor> ee, hakikaten ederim. Aslanlar alışveriş konusunda. Abananlardan Atılgana dönüyor alışveriş merkezinde evet. Evde titlek alışveriş merkezinde <gülüyor> Atılgan. atılgana mı dönüyor Evet iki numarada azgın bir boğamız var Boğamız var bizim dükkanda boğa... boğa burcu biliyorsunuz Evet bizim dükkanda boğa burcu ve azgın bir boğa olarak da alışveriş konusunda ne olduğunu gayet iyi biliyoruz Her hafta her hafta her hafta her hafta alışveriş yapıyoruz Hakikaten Yani doymuyor bir numarada yengeçler var Türkiye'nin alışveriş haritasında bir numarada En çok yengeçler. alışveriş yapanlar yengeç mi? En, en çok yengeçlermiş. En birinci yengeçlermiş. Neyse bu tamam mı? Burçlar konusunda hiç girmeyeyim. O konuyu değiştirecek. Esas e, kıyafet konusunda daha doğrusu desen konusunda ülkemizin haritasına isterseniz hep beraber bakalım. Bölgesel Huşşt. olarak Huşt. Huşt. E, isterseniz siz bölge söyleyin ben ona göre şey yapayım. Yoksa Orta ha Anadolu. Hava durumuna göre mi gideyim? Uzamasın diye bölge söylüyorum. Uzuyor. Orta Anadolu. Aa, <gülüyor> Aa Sponsor aldık. Evet. Ee, ben isterseniz hava durumunu herkesin... O e, kadar bildiğin... zenginim ki millet beş kuruş para istemeden sponsorluğumu <gülüyor> alıyor diye düşünüyordur şu anda. <gülüyor> ya yok belki verir o böyle onun bir tane Twitter hesabını şey yapan adama ne güzel vermiş, çocuğa bursu bur vermiş yani. Yani bize de... <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Aa, Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara... Orta Anadolu dedik o kadar ya. Peki Oktay, Orta Anadolu dedin de İç Anadolu diye geçiyor. Yani kusura bakma Orta Anadolu diye geçiyor. Aynı şey mi bakıyoruz yürümüze? Bakıyoruz. Aynı şey. <gülüyor> Aynı şey dedi. 8 puan. Ee, İç yani. Anadolu ile başlıyoruz. İç Anadolu çizgili dokuma seviyor. <gülüyor> Bu ne ya? Bölge bölge... <gülüyor> bölge bölge... Artık. Ne bekliyordum bilmiyorum ama ben Bir böyle... Bir de bunlar şey yapmışlar. Türkiye'yi coğrafi bölgelerini göre ayırıp... O ha, desenleri de ona göre. Desenleri ona göre yerleştirmişler. Yani şu anda... Bek, peki okuduğunu anlamasın Görerek anlatayım. Ege bölgesi. Ege bölgesi... Dur tahmin. Dur. <gülüyor> ne? Danteli anladık ama. Hayır, anladınız zaten. Dan dedin daha doğrusu. Dan dedim, doğru. dan dedim. dantel. Dantel severiz. Dantel seviyor. bir de Mersin'i e seviyor. <gülüyor> Ege'de mesela akşamları çeşmede mesela gece çok evet, serin oluyor. Bir pantolon giyecek. Seviyor. Ya da ya dantel giyecek ya Mersin'e gidecek. E, Ege'de mesela düşün. Aynen abi. Aynen abi. abi. Aynen. <gülüyor> Şöyle söylemeyi bırak, bir devam edin dinliyoruz. Akdeniz bölgesi. Akdeniz dur söyleme. Maki mi? <gülüyor> Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesinde böyle... E, Maki tipi. Böyle askılı. Askılı değil mi? Hayır yok şey Veya yani, bir şier tipi. Şile bezi. Şile bezi yakasız gömlekler. Ama şile Bu bezi... Şile nerede şile? Şile bezini alıyorlar... Bak. Şile'nin kullanmadığı bezi biz alıyoruz, biz kullanıyoruz demişler. Çünkü Şile'de saçma sapan şeyleri kullanılıyor. Halbuki bunun kıyafet olarak penye, kullanılıyor. Penye, Şile'de penye kullanılıyor. Şile Mesela Ankarya'da. Kaş'ta çok muhakkak Kaş'a gittiğin zaman hep mühakkak bir Ankaralı görürsün. muhakkak, muhakkak <gülüyor> Ankara'lı görürsün yani. Tabii canım, Ankara'nın yani. <gülüyor> yani o mu? Faiz? O gibi bir şey. O gibi bir şey. Ama so, Antalya'nın ne... yazı çok, kışı çok pis olur Antalya'nın. Bir daha, Alanya şey... hiç çekinmiyor ya. İzmir'de de nem var. <gülüyor> İzmir'i e geçti, -ge. geçti, geçtik ya ya Mersin of. of nem çok sıcak çok. yani nem çok etkili yapıyor yapış yapış. Bizim bir arkadaşlar gitmiş Mersine Ağust Ağustos ayında onu duydum oday. Ee, Ağustos ayında gitmiş bir gün dayanabilmişler <gülüyor> Onda da tam dayanamamışlar bir gün. Mersin'de benim yüzüme güldüğüm adam vardı ya size anlatmış mıydım onu? Hayır ben Mersin'e hiç gitmediğimden herhalde konu açılmadı. Ben Mersin'de bir düğüne katıldığım zaman açık havada yapılıyordu düğün. Hı hı. Tam böyle denizin kenarında yapılıyordu. <gülüyor> böyle bir yuvarlak masaya... düzgün Türkçe konuşan insanlar geliyordu. Böyle <gülüyor> bir masaya aldılar bizi. Tabii herkes birbirini tanımıyor. Ne konuşacak? Hava durumundan konuşacak. En o, güzel konu. Tam bizim karşımızda oturan çiftte Mersinli. biz Ankara'dan gitmişiz düğüne. Adam nasıl böyle terliyor şıpır şıpır alnında malnında böyle boncuk boncuk terler var ama mutlu. Gülüyor. Ben böyle of diyorum bu ne ya bu, bu ne bu sıcak falan. Hemen, Adam şeyde sonra hemen torbandan hava... bir tane şey çıkarsaydım nokta bir gömlek çıkarsaydım Hava durumundan konuşurken şey dedi. Bugün çok güzel hava dedi. <gülüyor> <gülüyor> çok serin esiyor diye adamın yüzüne daha ilk görüşmemizde ve buluşmamızda ile gülmek zorunda kaldım. Şu haliniz nedir beyefendi sizin böyle diyerek. Ondan sonra her e, senenin 29 Ağustos'unda biz Mersin'de o noktada buluşuyoruz o adamla. Karşılıkla yüzlerimize gülüp gidiyoruz. Yüzlerimize gülüyoruz. Yüzüne el, güleni çok olsun. Profitrol yiyoruz. Çünkü orada hem ellerde profitrol vardı. <gülüyor> Teşekkür Anız zayıf olunca <gülüyor> ben biraz tatlıyla ile şenlersiniz dedim. Akdeniz bölgesinde kalmıştık en son. Akdeniz evet. bölgesi tabii ki Akdeniz. Tabii. Akdeniz insanı nasıl sever? Nasıl sever Akdeniz insanı? Nasıl kanladı? Sıcak, sıcak, sıcak kanladı. Evet, ne sıcak giyer? Sever. Sıcak kanlı? Poplin mi? Poplin güzel gidiyorsun poplin ama basma. Basmalar, yani çiçekli evet çiçekli desenler ee, Akdeniz'de e, şu anda lider marka. Ee, Marmara bölgesi. Marmara bölgesi mesela e, abi var abi. Merkezi çok uzak ama <gülüyor> iyi bir tatiliyoruz. Marmara Polonesköy bölgesi. mesela. Yeşil mi? Yeşil, yeşil değil hayır. Ben yeşil. orada haritaya bakarak orada e, yani yani haritaya böyle bakarak. Kadife mi? Kadife. Evet, yeşil kadife. Titilsiz kadife. Titille efendim. Ee, Marmara bölgesi <gülüyor> kamuflaj seviyor. Kamuflaj? <gülüyor> Valla. Nasıl seviyor ya? Kamuflaj desen seviyor ya. Orada askeri birlikler çok ondan mı acaba öyle şey oluyor? Nereden? <gülüyor> uydudan çektikleri fotoğrafla mı çıkarmışlar bu şeyi ya? Desen şeyi. Galiba öyle bir şey var ya. Uydudan çekilmiş diye biliyorum. En uydudan son gönderdiğimiz uydudan gelen Fotoğrafları göre... paylaşmışlar anladığım kadarıyla. <gülüyor> Vallahi kamuflaj. Bak yani mesela Boğazlar Komutanı herkes kamuflaj. Karadeniz bölgesi? Mesela Karadeniz bölgesi ışıltılı seviyor. Işıltılı mı? Işıltılı. He. Parlak. Yani parlak, parlak kumaşlar. Orada şey. işte şeydeki e, kadınların kapısına taktıkları o şeyler var ya. Pul pul pul. Pul pul pul, pul, pul, pul. onlar parlamış. <gülüyor> parlamış doğru. Doğu Anadolu? <gülüyor> Doğu Anadolu efendim. Leopar seviyor. Leopar seviyor. Haritadan gördüm Haritadan bunu. gördüm O da buradan kopya çekiyor hep Leopar seviyor Gerçekten her yerde leopard bugün bir Sizin hiç Leoparlı bir şeyiniz var mı? Erkekler için pek Olmasın çok olmuyor be cim. Olmasın be Ege'cim Ben biraz özünüyorum Mayon, Mayon vardı benim Benim, benim Slip, de, vardı de vardı. Silip Mayon vardı Leopar Sen de almıştın biri mi almıştı Ben, ben aldım canım İkinize birden soruyor. Benim silip Mayolarımı hep annem aldı zamanında O dönemler daha şey değildi Yani şimdi olsa O kendim... zaman da öyle çok şey Heybetli bir şey yoktu O yüzden silip <gülüyor> Mayon Bugün zor yani bugün. Valla istesek de zor. İki Leopard'dan anca bir mayo çıkan. Ama ben görmedim hakikaten. yurtdışında hiç Leopard desenli bir, bir mayo almaya kalksanız bulamazsınız. Leopard desenli güzel bir ceketim olsa benim. Moral ceketi tipi. Şöyle beli oturan falan. Ne güzel giyerdim onu. Beli oturan. Biraz, Biraz oturan anlatır mısın mi? beli oturanı? beli oturan şöyle aynen gelecek. İtalyan kesim İtalyan kesin. İtalyan şey, kesin. Ha, şeylerde bu vitrinlere mankenleri koyuyorlar ceketi arkada iğne. iğneliyorlar. Aha. O tip mi istiyorsun? Evet o tip istiyorum. Leopard desenli Biz onu ama. normal hayatımızda da iğneleyip gezsek Ceket şey olacak, leopar desen dirseklerde yama olacak, kapla. Ne kadar güzel, ne kadar hoş. Şu anda gözümde canlıdır da ben bile zevklendim yani. Moral oldu anlamında. Kişi düşünün, hayır yani. zevklenmesi kolay değildir. Ve Güneydoğu Anadolu simli efendim. Simli, simli Sim, sim, sim, sim, sim. Bütün Güneydoğu Anadolu'yu da sime belemişler. Sıkılmışlar mı ne olmuş ya? Bir noktadan sonra... sonra sime geçmiş, parlağa geçmiş falan. Onlar... Bir garip yani. Oktay'cım bu haritaları biliyorsun bize zimmetli. Onu... Harita odasına ben harita götürüyorum. Odasına ben sana güveniyorum. O zaman sen harita odasına git. Oktay sen de mutfağa git. Reklamlardan sonra buluşuruz. Tamam. Modern sabahlar. Modern sabahlar. ön plana çıkayım. Bütün enstrümanlar bitsin. Ben varlığımı göstereyim. Sesimin rengini göstereyim. Bravo Passenger. İyi yolculuklar diliyoruz. Buyursunlar efendim. 8, Nisan, atar. 8 Nisan'da neye veda ediyoruz? 8 Nisan'da gene birine mi veda ediyoruz? Bir <gülüyor> ünlümüz daha mı aramızdan ayrıldı? <gülüyor> Valla oktan ya yeter ya. Vallahi yeter. 8 Nisan 2013 hazır olsun herkes. Neye veda ediyoruz? Yani, Safiye Soyman şarkılarını bir daha dinleyemeyeceğiz mi? İnternetten mi kaldırıyormuş? Allah Allah niye şey yapıyorsun şimdi sen durup dururken ya? ya. Belki öyle şey karar almıştır bundan sonra albümlerimi alsınlar efendim diye. Böyle bir karar mı aldı? Değil ya. Şarkılarımı internetten ya, kaldırıyorum. Messenger'a veda ediyoruz. Aa, Vallahi. MSN Messenger'a. Bildiğimiz MSN'e. MSN, e. MSN Messenger'ın yüzüne bakan kaldı mı ya? var, var olmaz 300 mı? 300 milyon kullanıcısı var öyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim Şöyle canım, canım. Ben de oruna gitmesin ama. Ben de kağıt üstünde kullanıcısı olarak görünüyorum da. En son ne zaman açtın derler adamı. Vallahi derler. Hala ICQ kullanıcısıyız mesela. Kapandı mı ICQ? ICQ kapandı mı? Kapanmamıştı. Kapandı mı Oktay? Kapandı diye biliyorum ben. Kapandı kapandılar. Genel merkezlerini kapattılar. 300 milyon evet. kullanıcı e, yine kendi hat mail hesaplarından Skype 6 ile oturum açılıp açabilecekmiş ama. bunu oturum açtım efendim. Müjdesini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> verelim. Oturum açtım kabul buyurun efendim. Ee, ondan sonra 8 Nisan'da tamamen kapanıyor. Bir de ne kapanıyordu ya? Google'ın reader, kapanıyor? reader mı kapanıyor? <gülüyor> Reader'ı mı? Google Reader. Google Reader neydi? <gülüyor> Google Reader neydi Oktay? <gülüyor> Bak ona hiç ben bulaşmam. Okumayı istiyorum diyenlere. <gülüyor> Google Reader da kapanıyor galiba doğru. O da kapanıyor. Ee, bakıyorlar, deniyorlar. Olur zor oluyor. kapatıyor. Israr etmiyorlar. Google Plus mi kapanıyor? Plus yoksa? duruyor değil mi? Plus duruyor. Google'da zaten bir dolu bir şeyler kastı kastı olmadı. Google Wave diye bir şey vardı bir aralar. O neydi? Yani o, o kadar zordu ki ona girmek. Bu artık yeni iletişim biçimi böyle olacak <gülüyor> şöyle olacak falan diye. Önce kursa gidiyorsun ondan sonra. Ondan sonra hiçbir şey olmadı. Suratına bakan olmadı Google Wave'in. Kapandı gitti. Google Plus'ta Facebook'un artık o tatmasını böyle şeyini gazını alan çok daha özet çok daha şık bir şey olacaktı. Gene yani Google Plus'ta da benim bir tane tanıdığım Google Plusçı var. Kim? Ben abi bir Google Plus'a geçtim diye şey yaptı. Ne derler Demirhan Baylan var ya müzisyen. Ha o mu? Twitter'dan ayrıldı. Bizim dükkana geldiğinde şey demiş. Ben artık Google Plus'tayım. Tam şey durumunda. Abi bir şehrin gürültüsünden uzakta <gülüyor> Google Plus'ta ne bir hayat kurdum diye bir şey vardı. Ondan ben... davetli geliyordu değil mi sürekli? Benim de iki arkadaşım. Google var sürekli Plus'ta onlardan mı? davet geliyor. Ben Google Plus'tayım da ne yapıyor Sıkıldılar herhalde öyle bir orada bir yalnızlıklarını. Abi Siz burayı da de... Face gibi yapalım falan diyenler varmış. O iyi gene. Tabii. benim bir seyce e, işte bu internet sayfası dizayn eden şeye adama şöyle bir e, müşteri çıkıp şey diyor böyle isteklerini sayıyor böyle Facebook'un aynısını sayıyor gibi olsun ama yani orijinal bir şey istiyorum diye e siz Facebook'u istiyorsunuz yani e onu <gülüyor> milyon dolarlara satmayı düşünüyorsa bence akıllıca bir hareket. Bey de bunu yaptığında 6 ay önce olması günümüzden bana çok da manidar Bir geldi. Bir de C'ye götüreceksin otop adamı yani. ya. Biz ya. güzel bir iç hazırlayalım beraber pideciye gidelim diyeceksin. Ne de iç hazırlayın <gülüyor> Yani ben onu hazırlarım. iç hazırlarım. Hissederim. İçerik içerik. Götürün götürün. Adamın aklı bak ne oluyor o zaman? Tamam, adamı vuruyor karışıyor mu? Bu konuyu e, biraz geç açıyorum ama geçtiğimiz günlerde senin eve geldiğimizde bize içini hazırlattın pideden tattırma imkanı oluyor. Hepsi evet. de çok güzeldi. Bugün hiçbir pideci de yiyemeyeceğimiz kadar. Evet canım daha. daha 30 yıl sonra ilk kez pideciye gittim. İç, içle Peki, beraber. bu içi nasıl hazırlıyor? Yani sen gönlüne göre bir gramajla gittin. O ne ne kadar pide dağılıyorsa o kadar pideyle mi döndün? Aynen, aynen abi, aynen abi, aynen abi, aynen ya insan şey olmuyor tabii içi bol bol olsun diyorsun ama pideci sen de genelde ayırın, aynı fikirde şey. olmuyor. Dışarının pidesi gibi yapacağım diyor. O diyor şey olmasın diyor yani. Ama böyle. sen söyledin mi orada içi bol olsun diyor? E dedik canım ama onun içi bol ya yani böyle şey mi döndüm bol bol yani? abi bundan bol bol yap yani bol bol koy dedim söyledin yani onu. ama o herhalde bol bol pide yapayım anladı 14 tane pide ile dönmek zorunda kaldı işte i̇çi... onu o ayardan ben çok korkuyorum ki ya. çok yapmışsın abi Cennel ya evine dönmesin sonra bir <gülüyor> iç yaptırıyorsun evden ünlü abi bir ne olacak, şey. olacak ya? Allah Allah. Daha evet. da cenaze. Fazla pide kadar güzel sıkıntı var mı? Valla Oktay şöyle söyleyeyim Oktay'a. En güzel herkese fazla <gülüyor> pide gibi sıkıntı. Yarım yarım kilo kıymadan yaptım. içi düşün. Hesabını soramayız. O sana zaman vereyim. sen domates basmışsın fail biraz. Zaten o ama. biraz biraz şey olacak domates Her pasıcı. Yani yarım kilodan 14 tane pide çıkarıyorsan sen, sen hatayı dönüp kendinde, kendinde ara. Ben çıkartmadım. Adam çıkarttı. Ben de çeşitim. Ben en fazla 6 tane falan olur dedim. 50 gram kıyma mı koyuluyor o zaman ya pideye? Yok işte sadece kıyma olarak düşünme. Ev gibi düşünme yani. Domatesi var bunun soğanı var. Soğanı, soğanı var. Yanmazlıkları var, yan var, var, var fazla var. koymuş Vahir onları. Evet biraz şey oluyor insan hani bol böyle şey olsun diye. Pideci de bir oluyor. Yani şey yok zaten hırsızlık olmadığını da oradan Aa, görüyoruz artık. Tabii canım. O adam 14 tane pide veriyor. Sen başında durdun mu? Ha yok duramadım efendim. İşte Önceden doğru. gidip sordun mu pideciye tavı var mı fırının diye? Tavı mı? Ooo <gülüyor> oh, sen yani. Ya o sorulacak gün değil ki pazar günü. Sen sağlık topuyla çalışmadan hemen direkt basket topuna alıp maça gitmişsin. Hayır, Hayır. canım zaten pazar günüydü tavlı edli, edli tavlı. Etli pide. Ed Peynirli pide yaptırmak. İçeride emek ister, yemek. emek ister de zaten kuyrukta bekledik. Bir saat sonrasına dedi. Herkes mi hiç hazırladı Vallahi götürüyor? böyle bildiğin pazar günleri bu coşkanca devam ediyormuş. Ellerinde böyle poşetlerle bir takım adamlar gelip <gülüyor> şeyler diyor. Orada oturup çay çenler de vardı tabi. Topsak mıydı? <gülüyor> <gülüyor> topsakallı aldı. Şurada da şey var. Gömlek gazete cebinde, <gülüyor> gömlek cebinde de bir de böyle bir gazete. Markasını ver mi? Spor ben... gazetesi okuyordu orada. <gülüyor> Bir de iddia kuponu dolduruyordu. O şey yani şimdi o, o zaman sen mesela bir daha götürüşünde 200 gramlık mı götüreceksin? Vallahi o da bir şey gün. değil ya 200 gram için elini kirlettiğine değmez yani. Elim kirli de ya diyorum yeri geliyor bir gece daha çöz. Ben yani. çok özendim o gün. Bizim nazımızın geçceği pideci de yok civarda. Naz Bunu geçmesi ne demek ya? Böyle biz zaten parasıyla, şey, değil, mi parasıyla değil mi hakikaten sektör. Onlar alışkın ola. Sen hiç mi yaptırmadın? Have you ever? No. Not yet? Really? Bir kez daha no. Neyse ki İngilizce <gülüyor> <gezeceğim> cevap yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi. Türk de bir eğlence olarak bunu tavsiye ederim. Vallahi, vallahi şimdi cumartesi günü faahir İtalya'ya gidiyor ya. Vatikan'a e, biz dün konuştuk. Pizza götürsen. Pizza götürsen. götürecek. Orada pizza. Pizzayı götüremez de. Ay, iç, iç, i̇ç götürecek. Ya, bavul, iç. Bavulun bir, bir bavul tanesine... komple iç büyük kabin boyu da peynirli yaptıracağım. Peynirli oradaki pizzacılardan biri hemen o şeyin o çaprazında pizzacı var ya. Hı O yap. Şey Çe çeşmenin oradan giderken. Pizzacılar sokağını diyorsun. Tabii canım Kazoncu'ya Oktay şey dedi kapalı yaptır istersen dedi. kapalı yaptırma dedim. Nasıl diyorsun Fahir ya? İstersen dedi kapalı yaptırma dedi. Ben bu konuşmaya şey değilim şahit değilim sevgili dinleyiciler ama Okta'yı kapalı yaptırma dediğinden eminim. Yani ya. dini sinirlendiriyorsun yani. yani. Kazon gibi yapmayın dedim. Çünkü orada 900 küsür adam var yani Vatikan'da. Her yani. Bir, bir, bir de er... böyle üç'e böldür. Yani ince uzun yaptır 2'ye bölmesinler. 3'e böldür ee, İç yüzlerini birbirine yapıştırtırıp kapat. ayrı olanı kaba ayrı olur diyerek Vatikan'a kardinallere gidersin. Fahir ben sana bir ruloda ince kağıt vereceğim. O pidelerin arasına koyacaksın. Yapışmasın. <gülüyor> o çok önemli ya. <gülüyor> Yoksa böyle konmuyor o. Ondan sonra yapıştırır sayıda da sıkıntı. Büyük sıkıntı. Peynir yine şey olur da ama yumurtalattır. Onu ben bir kere daha söyleyeyim. Sen benim dediklerimi hatırlıyorsun üç, üç Fahir. 3 yumurta dedi nokta. 3 yumurta dedi. Çünkü yani dün anlattım ben. 3 <gülüyor> yumurta kapalı, kuralı. Kapalı kapalı. <gülüyor> diyorsun ya kapalı zarfı söyle yapacaksın. Senin kapalı, dedi. yapacağız kapalı sana... yaptırma dedim kapalı. Hayır, kalp. Bir şey anlamamışsın. Anladım canım kazoncucu. Kazoncucu demiyor musun sen? Kazoncucu muammer'in. <gülüyor> Oraya gideceğim. Orada <gülüyor> yaptır <gülüyor> dedim. değil. Mi? Pizzacıya git diyorum ben sana. Ama ya. kazon ustası yapıyor. Yerini de pizzacıda. Pizzacıda sadece pizzacı yok, kazon da var Oktay. Kazon daha yakın bana. Kazon diyoruz. Biz zaten orada bazı pizzacıları <gülüyor> kazoncu aranıyor diye. Yani pizzacı kendisi yapmıyor. Tabi onu kazoncu tutuyor. Kazoncu. Bir başka şey de kazoncu. Kazon anlamını kaybetti vallahi ya. <gülüyor> <gülüyor> Mesela orada pizzacıya gidersin, bak kazoncunun tavı var mı diye sorarsın. <gülüyor> önce gidip soracaksın tabi. Ta tamam, tavu var mı? Tavu var mı? Tavu iyi mi? Tavu iyi mi? Fırına ö... gidiyorsun. Kazoncu şey. iki tek şarap açın ya o çok daha güzel Onun olur. O İtalyancasını öğren gitmeden önce. O soruyu sor. Evet ya da an, hayır tam dediğini. Tam, tam. Anlarsın zaten evet mi hayır mı onun arasındaki farkı bilirsin herhalde. Ben şey korkuyorum ya yani, yeri iyi mi diyeceğim diye çok korkuyorum. Yeri çok mi? Kork. Tabii İtalyanca'da tavla yer çok birbirine, birbirine benzeyen, benzeyen kelimeler. Bir de yaptırma, kazona yaptırmaya gideyim ceket alıp çıkacak yani. <gülüyor> İtalyan kesin bele <beni> oturan sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Diyelim konuları da çemberleri de kapatmış olarak reklamlara gönül rahatlığıyla girelim. Modern Sabahlar... Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tıbrası Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanat severler, disco havalar ayına buyursunlar. Hmm, hmm, hmm. Disko da diskoymuş. Evet, Oktay Bey. Tatar Ramazan başlıyormuş? Tatar var. Ramazan. Vize olarak mı? Vize olarak. Oh be nihayet be. Kim oynuyor? Eee... Bıyıklı oyuncumuz. Bıyıklı olan hangisi bıyıklı? Bıyıksız ee, oyuncu kalmadı ya. ya ben Önemli o kadar bıyık bıraktım. Yemin ediyorum herkes söyledi dedi ki hayırdır dedi, dedi. O kadar tetar Ramazan için. 2 günümü 2 haftamı alırdı ya böyle bir birazcık spor yapardık biraz kilo alırdık. Bülent İnal'a verilmiş rol. İnal. Gene yüzden yine, Bülent İnal yapacağını yaptı. Sevgili bana... Bülent'e tebrik ediyorum. buradan. ATV'de ekranlara gelecekmiş. Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Hangi bölümde söyleyecek? Benim adım Ramazan. açıyorum. Bence şeyde olması lazım. En Oyun başlı. bozuluyor. Tatar Ramazan çok yakında diye. Tanıtım mı? Aha. Yani Tanıtım şey... değil. Onun ağzından duymak önemli ama. Benim adım Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Habire mi söyleyecek acaba ya? O da olmadı falanca. Geç phrase gibi. <gülüyor> Ama hep her cümleyi şeyle bitiriyor. Mesela, kabul kabul buyurunuz gibi düşün. <gülüyor> Oturmuşlar orada menemen yiyor arkadaşlarım. Herkes bir Masaya gelecek. Ben bu oyunu bozarım diye. La diye tam ortadan alıyor. Mesela. Hayırlısı olsun ya. Vallahi öyle. Onun dışında dizi dünyasından haberler vereyim mi biraz? Ben size? bir dizi izlemek istiyorum artık. Vallahi ben izliyorum. Gerçekten bir diziyi baştan sona izlemek için. Baştan olmasa da gerek yok da. Vallahi Homeland, Homeland, Homeland. E yani. Homeland falan onları izliyoruz. Da ben yerli dizilerden bir tanesinin müptelası olmak. Yerli istiyorum. dizilerde şey emek istiyor biraz. Galiba Dilâhan başlıyor. Bu sezonun sezonu dizileri emek istiyor. Çok emek istiyor. Yani biraz alıyorum. çünkü ben yani biliyorsunuz ben yerli dizi konusunda Vallahi e, çok şey, heveskar bir insanım. İntikamı seyredeyim diye düşündüm. O da böyle bir. Sevgili dinleyiciler siz de bizi arayıp istediğiniz konudan, istediğiniz <gülüyor> şekliyle bahsedebilirsiniz. Müsamere gibi evet, o da. Abi. Vallahi müsamere gibi. Öyle bir iki bölümüne denk geldim. Baktım dedim müsamere. <gülüyor> müsamere. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten müsamere gibiydi. Sonra 20 dakikayı şey yapayım dedim. Onun da bir filmini çok şey yaptığım için. 20 dakika baktım. I -ı. O da olmuyor. O da olmadı. 20 dakikada İlker Aksu'nı vardı değil mi? Evet. Muhteşem yüzyıldan zaten koptum. Hı -hı. Onu, şey yapamıyorum. Baya yakın daireye geldi o öyle geçer zaman ki. Böyle bir geçer zaman. 21 öncesine <gülüyor> Öyle yani. bir geçer zamanki de. Baya bir yaşı, olan tek şeyi galiba kadınmıştı. Ağlamalar falan değil mi? Evet ağlamalar devam edeceği benzer. Başka çocuk ne oldu yok. orada? Çocuk geçen senin popüler olan, çok popüler Osman olan çocuk vardı. Mı? Osman bebe. Büyüdü. Büyüdü. Ortaokul oldu. Hayır, öyle yani bir geçti yani. zaman ki büyüdü işte. <gülüyor> tamam geçti zaman da büyüdü de çocuk hani ne gerçek oldu? Gerçek çocuk mu? Gerçek çocuk. Onun böyle sağda solda olduğu görülmesin diye şey yaptılar. Onu yok ettiler ortalama. Boğdular galiba öyle bir şey duydum ben. Ne kadar doğru bilmiyorum. Onu bir muhteşem yüzyıla falan öyle birden bitme o çocuğa zarar ya. O kadar pompaladılar, pompaladılar. O çocuğa bir muhteşem yüzyılda bir şey yapsınlar. Bir yerde bir şey onun kendi dizisini yapacaklar. Bir rol galiba. versinler bir kendi dizisi mi? Tabii. Yekten o bağımsız. Ya da bizim e, şeyde Eyvah Çocuklar Duymasın dizisine cüce olarak görecekmişim. O hala devam ediyor mu? Eyvah çocuklar. Dedi. Eyvah, eyvah çocuklar ne diyorsun. ya? Eyvah diye bir şey yok. Ah şu çılgın <gülüyor> Türkler gibi. da. <gülüyor> eyvah çocuklar doymasın. Eyvah eyvah. Ona, ona, ona mu girecek? Vallahi bir el birliğiyle bir şey yapsınlar ya. Şov TV'yi nasıl kurtarmaya çalışıyor yapımcılar? Evet onun gibi bir şey var. El ele veriyorlar. Da... Osman'ı da kurtarsınlar arada. Öpüşmeyince vadedeki rolünden olmuş. Vadi ne? Kurtlar Vadisi. Kimle öpüşecekti? Abdül Elie öpüşecekti. Ben de vallahi ben olsam ben de öpüşmem ya Abdül Elie. diziniz demiş. Şey değil yani. Nereden biliyorsun Fai? Abdül Elie ya? E kim Sorulabilecek öpüşecek? Sorulabilecek en son soruyu sordu adam ve onu bildin yani. Doktor Gamze'yi demiyor musun? Yani Şu anda Polat Alemdar'ın özel özel kalemi diyecektim. Özel özel şey, özel doktoru Gamze. Gaye, gaye, gaye. Doğru mi? ama yine de ben ilk iki harf ve mesleğini <gülüyor> bildiğinden dolayı etkileniyorum. Bravo, bravo. Demek ki sen izliyorsun Sen takip Fahir. ediyorsun Fahir. Yok canım. Ben Abi. de en son Aşkı Memnun'u izledim diye biliyorum. Yok Oktay. Gerçi Feriha'yı da izledin. Feriha'yı izledim ya. Ne Diz... oldu Feriha? Bitti mi o şey? Du, Hayır, duş maalesef. alan bir çocuk vardı. Emir'in yolu da mı bitti? Emir'in yolu. Duş almıştı en son. En son işte müptezel olduğu ortaya çıkınca. <gülüyor> ha, Gerçi on... o müptezelliğin öncesinde bitti galiba. <gülüyor> ondan müptezel oldu. <gülüyor> Herhalde ondan. Dizi bitti ne yapabilirim ne yapabilirim? Müptezel olabilirim diye oradan bitti. Diye. Şu en çirkin diziye mi başlasak ya? Hangisi o? Hiç kimseyi tanımadığımız herkesin ağladığı bir dizi var. Bir tane bıyıklı adam ofisinde oturuyor. Daha önce burada konuşmuştuk adının adını Ha şey dur. Dur ya adı yok ki onun ya. Onun bir adı mı? Öyle Fox bir... TV'de yayınlanan mı? Şey olan. Hatice Aslan'ın oynadığını mı diyorsun? Ben oyuncu. Lale isimli... devri mi? Yok. Yok yok değil. Böyle bir güzel kalite bir ismi var. <gülüyor> kalite bir böyle hani duyunca şey oluyorsun. vay bu da güzelmiş diyorsun bir da. Bir bir adam var. Böyle ofisinde Bak, Ne oturduğum. güzel anlatıyor diziyi. Bu adam vallahi dizi dünyasına ay. Büyük bir adam var ofiste oturuyor. Herkes ağlıyor. Öyle ağlamalı, ağlamalı bir dizi. çok acıktı. Kutsi'nin dizisine de ısınamadık. O neydi? Mahalle Neyden miydi? Tüse? Neydi? Huzur huzur. Huzur, huzurdu. O da onun. ama o yani çok çirkin bir dizi o. Ama, ama açık açık edelim. söyleyeyim ben yani o çok Yani gene dön dolaş galiba Dila Hanım'a mahkum musun? bütün yollar Dila Hanım'a çıkıyor Oktay. Beyaz gelincikteki adam mı? Adamın oynadığı dizi, değil mi? Japonyalı gelin, Konyalı gelin, Japonyalı gelinde de oynardı. Ben onu ta Japonyalı gelin zamanından bilirim. O Anlam beyefendi bilmiyorum mi? ya. Tabi çok eskitro. Bir tane Japon oyuncumuz vardı bizim. İşte Japon o oyuncumuz. filmde oynuyordu. Ah evet mi? yok Kuki miydi? Naomi mi? Naomi. Naomi. Ne oldu, oldu o ne? kız? Gitti mi? Sınır dışı mı gittiler acaba? Ne yapıyorlar? Yok ya şey duruyor. Duruyor mu? Nerede duruyor da? Bir başka bir Survivor'da <gülüyor> falan da abi. görmedik. Demek ki işi gücü iyi yani bir yerden para kazanacak. Ama bu ya. sene Survivor da bayağı bir şeyli geçeceği benzer. Baktık yine hakikaten efendime söyleyeyim Ümitler. Bak bak şey senin futbolcu şey oynuyor Ümit oynuyor ondan sonra Doğukan Manço oynuyor. Oynuyor dedim katılıyor anlamında kullandım efendim. Uzun yaşama rekorları. Tümünün. Eee ile ilgili bir sır geldi. Son dakika haberi olarak. Son dakika haberi olarak uzun yaşama rekorları kırılan Ege'deki İker Adası'nda araştırma yapılmış. Acaba ne bu? E, Neden olabilir? Sırrı diye e, ve eee yaşa Black Smoke mu çıktı ortaya? Önce bir önce ne? bir yaşama bakalım da sadece %1'i 90 üzerine çıkarken bu o adada oranlar Avrupa'nın 10 katı. Yüzde bayağı bir, onu onu yani. mu yani? Bayağı bir yaşlı var. Yaşlı e, olunca araştırma yapmışlar. Kalp ve lenf damarlarının iç yüzündeki hücreleri sağlıklı yapıyormuş Ney? Neymişti? Ne? Türk, Türk kahvesi. Türk kahvesi mi? Türk tarzı pişirilen kahve daha doğrusu. De işte tamam. Telvesiyle içilen kahve diyelim. Telvesiyle değil canım telvesini içmiyorsun ki. Sen de yanlış bilgi verme. Ya, çok yoğun telve içiyorsun ya. Dibine çökeni düşün. Bir o kadar da içtiğini düşün. Bir de içine alıyorsun. Bir de içini aldırıyorsun. Son yayında bu. Türk kahvesi de... çok faydalı mıymıştı? Yani uzun yaşamanın sırrı olabilir diyor uzmanlar. Olabilir bir şey yani biz onu gördük demiş. Valla ben günde beş kahve, içti işte, fincan içenleri de biliyorum. Çok erken gittiler hiç. Bana öyle mantıklı gelmedi. Afiyet olsun diyoruz o zaman. Ben rahmetle rahmetliyle Yani. <gülüyor> çok güzel bir kapanış. Yapabileceğimiz <gülüyor> iki şey vardı. Ya rahmetle anlayacaktık ya da afiyet olsun diyecektik. İkisini de dedik sevgili dinleyiciler. İşte modern sabahlar farkı teşekkürler. <gülüyor> o zaman programı bitirelim isterseniz. Yeter evet ya. Fiilen zaten bitti. Biz de kabullenelim bittiğini. Yarın sabah yeniden beraber olma dileğiyle güzel bir şarkı ile bitiriyoruz programımızı. Hoşça kalın. Mükemmel bir gün olacak.